Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'un bi ehsanin ila yuvmiddin. Ama Ba'd, bugün 6 Mayıs 2012 Pazar. Zahir amellerin terkinin hükmü meselesinde, muasırların şüphelerinin defi, derslerimizin dördüncü dersi. Hiç hayır işlememiş hadisi ikinci bölüm. Bu dersimizin tarihinin geçen dersle, geçen dersin tarihiyle aynı olması yanıltmasın. Çünkü aynı gün içerisindeki ikinci dersimiz. Evet. Biz Ebu Said El-Hudri hadisini almıştık. Uzunca bir hadis. Onu okumuştuk. Ve buna sekiz madde halinde cevap vereceğimizi sekiz yönlü cevap vereceğimizi söylemiştik. Ve geçen derste bu sekiz cevabın ilkini almıştık. Bu dersimizde inşallah yetiştirebilirsek ikinci ve üçüncü cevapları alacağız. Tabi e, hadisi tekrar baştan sona okuyacağım ki mesele tasavvur edilsin. Yani o hadisin anlamı zihinde kalsın ki cevapla birlikte birleştirilebilsin. Evet hadis şu şekildeydi. Bu Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis olup tamamı şu şekildedir. Suheyd İbnü Saîd, o da Hafs İbn Meysara, o da Zeyd İbn Eslem, o da Ata İbn Yesar kanalıyla Ebu Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. Şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir grup insan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 Bu lafza dikkat edin çünkü ikinci cevap bununla alakalı. ikinci ve üçüncü cevap bununla bağlantılı. Nihayet tekrar okuyorum o cümleyi. Nihayet geride sadece iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a ibadet edenlerle ehli kitaptan geride kalanları kalır. Demek ki geride kalanlar ibadet ediyorlarmış. Evet devam ediyorum. Önce Yahudiler çağrılır ve onlara siz dünyada neye ibadet ederdiniz diye sorulur. Onlar da biz Allah'ın oğlu uzeyre tapardık derler. Bunun üzerine onlara yalan söylediniz. Allah ne eş ne de çocuk edinmiştir.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 Nihayet geride iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a, yalnız allah Teala'ya ibadet edenlerden başka kimse kalmayınca alemlerin Rabbi Subhanehu ve Teala onlara gördükleri en yakın surette gelir ve onlara siz ne bekliyorsunuz? Görüyorsunuz her ümmet ibadet etmekte olduğu şeylerin ardına düşüp gidiyor buyurur. Onlar ey Rabbimiz biz dünyada en çok muhtaç olduğumuz halde bu insanlardan ayrı yaşadık ve onlarla arkadaşlık etmedik.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 Evet cevabını verirler. Buralara da dikkat edin şimdi. Bunun üzerine sak açılır ve gönülden Allah'a secde edenlerden hiç kimse kalmamak üzere Allah müminlere secde için izin verir. Bakın bunlar hepsi demek ki secde ehliymiş dünyada. Allah'a Müslüman görünüp canını ve malını korumak ve gösteriş yapmak için secde edenler yani münafıklar ise Allah onlardan her birinin sırt kemiklerini tek bir tabaka haline getirir.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 Onlar da kimi baldırılarının yarısına kadar, kimi de dizlerine kadar ateşte yanmakta olan pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra da ey Rabbimiz bize çıkarmamızı emir buyurduklarından hiç kimseye cehennemde kalmamıştır derler. Bunun üzerine allah Teala dönün kalbinde, kalbinde bir dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Buyur.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 Allah Teala yine geri dönün kalbinde zerre ağırlığında hayır olan kimi bulursanız onu da çıkarım buyurur. Onlar yine pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra da Rabbimiz cehennemde hayır sahibi bırak sonra da Rabbimiz cehennemde hayır sahibi bırakmadık derler.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 Hiçbir kimseye vermediğin şeyleri bize verdin derler. allah Teala sizin için katında bundan daha üstünü de var buyurur. Cennetlikler ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Allah-u Teala da benim rızam bundan böyle ebediyen size gazap etmeyeceğim buyurur. Evet bir de bunun e, Bukhari lafsi vardı. Onu geçen derste almıştık. Bu derste okumamıza gerek yok. Evet şimdi e, biz... Geçen dersimizde bu hadisi okuduktan sonra ilk cevabımızı vermiştik bunların şüphelerine karşı. O ilk cevabı e, özet olarak hatırlayacak olursak, verdiğimiz ilk cevabı yani ikinci cevaba geçmeden önce ilk cevabı verdiğimiz ilk cevabı özetle hatırlayacak olursak ilk cevabımız şu şekildeydi. Bu tür demiştik ki bu tür bazı mücmellikler bulunan rivayetleri Mufassalları ile ele almamız gerekir demiştik. Zahir anlamının esas alınarak onunla yetinilmesinin ve diğer naslarla takyid edilmemesinin usulen ve menhecen yanlış olduğunu söylemiştik. Ve bunun birçok işkale sebep olacağını yani birçok çıkmaza sebep olacağını da belirtmiştik. Ve örnek olarak da aşamaları ne yapmıştık? Aşamaları zikretmiştik ve hatta bu aşamaların bazı ilim mehline işgal olduğunu Dolayısıyla da diğer naslara başvurulması gerektiğini, diğer naslarla anlaşılması gerektiğini belirtmiştik. İlim ehlinin böyle söylediğini ne yapmıştık? Belirtmiştik. Ve bu usul hakkında da ne yapmıştık? İbni i Huzeyme Rahimeullah'ın nefis sözlerine değinmiştik. Evet şimdi ikinci cevabımıza geçiyoruz. İkinci cevap şu şekilde kardeşler. Bu hadise karşı vereceğimiz. İkinci cevap yani bu hadisten getirdikleri şüphelerine karşı vereceğimiz ikinci cevap diyoruz ki Şayet muhalifler hayır hiçbir hayır işlemeyen bu kimseler ikrar tasdik ve kalp amellerine sahip kimselerdir diyecek olurlarsa Onlara şöyle cevap verilir ki demek zorundalar deriz ki onlara Bakın tekrarlıyorum şayet muhalifler hayır. Hiçbir hayır işlemeyen bu kimseler cehennemden çıkarılan hiçbir hayır işlemmediği söylenen bu kimseler ikrar, tasdik ve kalp ameline sahip kimselerdir diyecek olurlarsa onlara şöyle cevap verilir. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Hadiste böyle bir şey geçmiyor. Özellikle de sizin delili, delil getirdiğiniz aşamalardan sonra. Neydi bu aşamalar? İşte kalbinde bir dinar ağırlığınca hayır bulunanın çıkarılması. Sonra ikinci aşama yarım dinar ağırlığınca hayır bulunanların çıkarılması. Üçüncü aşama zerre ağırlığınca hayır bulunan herkesin çıkarılması. Özellikle bu aşamalardan sonra sizin söylediğiniz hiç çıkmaz. Yani bunların söylediği, eğer şunu söylerlerse ki mecburen söyleyecekler, hiçbir hayır işlemeyen bu kimseler de ikrar vardı, tasdik de vardı ve kalp amelleri de vardı diyecek olurlarsa ki demek zorundalar çünkü bunların icmasıyla da kalp amelleri ikrar ve tastic olmayanlar kafirdir. Eğer bunu söyleyecek olurlarsa biz de deriz ki bunlara, bunu nereden çıkarıyorsunuz? Hadiste böyle bir şey geçmiyor. Özellikle de sizin delil getirdiğiniz o aşamalardan sonra hiç böyle bir şey çıkmaz. Çünkü zerre kadar imanı bulunanlar da çıkarıldıktan sonra geriye zaten ne kalıyor? Şayet muhalifler, bakın, bu kurtuluş için la ilahe illallah'ın samimiyet, ihlas ve yakın içinde söylenmesinin şart olduğunu ifade eden diğer naslardan çıkarılmaktadır diyecek olurlarsa, Onlara şöyle cevap verilir. Şimdi bu kısmı yakaldık mı kardeş? Yakalandım mı? Evet. Bakın şimdi. Ne dedik biz? Dedik ki siz bu hiç hayır işlememiş olan kişilerin ikrar, tasdik ve kalp amellerine sahip olan kimseler olduğunu mu söylüyorsunuz yoksa bunlarda hiç tasdik, yani Allah'ı tasdik etmek, İslam'ı tasdik etmek, peygamberi tasdik etmek hiç bunlar olmadığı halde. İkrar da olmadığı halde ve hiçbir kalp ameline de sahip olmadığı halde. Hiçbir kalp ameline de sahip olmadığı halde. Çıkarılacağını mı söylüyorsunuz? Diyecekler ki hayır. Peki diyeceğiz ki bunu nereden çıkarıyorsunuz? Hadiste bunların kalp amellerine tas diye ve ikrara sahip Kimseler olduğu geçmiyor ki. Özellikle de bu aşamalardan sonra. İşte buna cevap olarak derlerse ki bize, muhalifler. Tamam da, kurtuluş için, la, cehennemden kurtuluş için zaten la ilahe illallahın samimiyet, ihlas, yakın içinde söylenmesinin şart olduğunu ifade eden elimizde başka naslar var. Biz oradan bunu anlıyoruz derlerse onlara şöyle cevap verilir. Biz de azaların amelinin özellikle de azaların amelleri içerisinden namazın varlığını diğer naslardan çıkarıyoruz. Siz nasıl ki bu hadiste bu kişilerin ihlas, şey bu kişilerin ikrar, tasdik ve kalp amellerine sahip olmadığı ve bu yüzden de biz bunu diğer naslardan getirerek bunu söylüyoruz diyorsanız biz de aynı şeyi diyoruz. Diyoruz ki her ne kadar Burada azalarla amel yoksa da ki biz var diyoruz da mesela diyelim yoksa da biz de aynı sizin gibi siz nasıl ihlası, e, tasdik, ikrar, kalp amellerini diğer naslardan getiriyorsanız biz de aynı şekilde azaların amelinin özellikle de bu azaların amellerinin içerisinden namazın varlığını diğer naslardan getiriyoruz, diğer naslardan çıkarıyoruz. Ki zaten bunlarla ilgili açıklama ileride gelecektir inşallah. Yine bunlara ikinci olarak şöyle denir. Şayet, samimiyet, ihlas ve yakın varsa bu kimsede sizin dediğiniz gibi ki mecbur diyecekler ihlas olması gerekir, yakın olması gerekir bu, bu çıkarılan kimselerin. Böyle diyorlar zaten. O, o zaman diyoruz ki biz de onlara şayet, samimiyet, ihlas ve yakın varsa bu insanlarda o zaman amel de kaçınılmazdır. O zaman da zaten amel kaçınılmaz olur bir insanda ihlas, yakın varsa amel de zaten kaçınılmaz olur, kaçınılmaz olarak vardır. Aksi takdirde, aksi takdirde sözünü ettiğiniz şeylerin gereği olan azaların ameli olmaksızın o şeylerin kalpte bulunması imkansızdır. Yani azaların amelinin külliyen olmaması kişinin kendisinde ikrar, tasdik ve kalp ameli olmamasını gerektirir. Tasdik ve kalp amelinin yokluğu anlamına gelir. O yüzden bakın burayı bir daha tekrarlıyorum. Bu kimselere ikinci olarak denir ki, şayet samimiyet, ihlas ve yakın varsa amel de kaçınılmaz olarak vardır. Aksi takdirde sözünü ettiğiniz şeylerin gereği olan, azaların ameli olmaksızın o şeylerin kalpte bulunması imkansızdır. Bu dediğiniz ancak, zahir ile batın arasındaki zorunlu ilişkiyi, zahir ile batın arasındaki ayrılmazlığı inkar eden, bidatçı mürciyenin mezhebine göre mümkündür ancak bu. Çünkü ehli Sünnet'te, Şeyhul İslam'ın da ikrar ettiği üzere, İcma vardır ki zahir ve batının ayrılmazlığı söz konusudur. Batın yoksa e, zahir yoktur ancak nifak üzere vardır. Zahir de yoksa batın kesinlikle yoktur. O yüzden bu deriz ki bunlara bu dediğiniz ancak zahir ile yani azalarla amel diyelim bunun diğer bir içine. zahir ile batın arasındaki ayrılmazlığı İnkar eden bidatçı mürciyenin mezhebine göre ancak bu söylediğiniz mümkündür. Yani bu çıkarılanlarda, bu çıkarılanlarda, cehennemden çıkarılan bu grupta tasdik ve kalp amelleri olacak, ikrar olacak ama hiç amel işlemeyecekler. Dünyada hiç amel işlememiş olacaklar. Böyle bir insan profili tabir sahipse imkansızdır. Böyle bir insanı ancak zihin farazı olarak kabul edebilir. Yani kalbinde bunun yakin var, kalbinde bunun ee, bu kalp amelleri var ve bununla birlikte bu hiç zahirine yansımıyor. Böyle bir insan ancak ve ancak hayalen mevcuttur. Farazı olarak vardır, varsayım olarak söz konusudur. O yüzden devam ediyoruz diyoruz ki bakın kardeşler, o halde muhalifler şu ikisinden birini söylemek durumundadırlar. Bir- ya bu kimselerin, çıkarılan bu kimselerin, kalp amellerinden hiçbiri olmaksızın kurtulduklarını iddia edeceklerdir ki, bu da zaten kimin görüşüdür? Cehmi ibn Safvan'ın görüşüdür. Bir daha tekrarlıyorum. O halde muhalifler şu ikisinden birini söylemek durumundadırlar. Bir, ya bu kimselerin kalp amellerinden hiçbiri olmaksızın kurtulduklarını iddia edeceklerdir ki, bu da, Cehmebinin Safvan'ın görüşüdür. İki ya da kalp amellerini kabul edeceklerdir ki o zaman da onların aza amellerini de kabul etmeleri gerekir. Bakın ya bu kimseler, bu cehennemden çıkarılan bu kimselerin kalp amelleri yoktur diyecekler, yani hiç kalp amelleri olmadan cehennemden çıkarılmışlardır diyecekler. Bunu da ancak zaten Cehmebinin Safvan zındığı söylemiştir. Ya da kalp amelini kabul edeceklerdir ki zaten de kabul ediyorlar. Ya da kalp amellerini kabul edeceklerdir ki o zaman da onların aza amellerini de kabul etmeleri gerekir. Aksi takdirde az önce de söylediğim gibi zahir batın ayrılmazlığını inkar ederek bu konuda mürciyenin mezhebini kabul etmiş olurlar. İşte bu iki maddede yaptığımız izahlar kardeşler, muhaliflerin sözleri vardı neydi? Kesin delil, bu kesin delildir. Tartışma konusunda kesin bir nastır. Veya işte onların azaların amelinden hiçbirini işlemediklerine kesin delalet etmektedir bu hadis vesaire. İşte bu iddialarının ne kadar isabetsiz olduğunu anlamak için bu izahımız yeterlidir elhamdülillah. Evet, ikinci cevabımız da bu şekilde. Şimdi üçüncü cevap kardeşler. Bunlara vereceğimiz üçüncü cevap. Bakın şimdi. Bu üçüncü cevabı da özellikle bu üçüncü cevabı da çok iyi dinleyin. Biz diyoruz ki. Üçüncü cevap olarak. Diğer naslar, diğer deliller. Hatta sadece bu hadisin kendi bile. Bakın. Diğer deliller. Diğer naslar. Hatta ve hatta sadece bu hadisin kendisi bile bu toplulukların yani bu cehennemden çıkarılan bu grubun namaz ehli kimseler olduğuna delildir. Sadece bu hadis bile. Bakın buna birkaç şekilde bunu birkaç şekilde ispatlarız. Bu kimselerin namaz ehli olduğu ve zahiri amel işleyen kimseler olduğunu birkaç şekilde ispatlarız. Namaz kıldıklarının veya işte zahiri amel yaptıklarının delili, birinci delili, bakın. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bu hadis kardeşler, secde ve namaz ehli kimselerden başkası için ateşten kurtuluşun olmadığına delalet etmektedir. Şöyle ki, bakın, ağaçlara, taşlara ve tağutlara tapanlar ateşe dökülünce, Neydi hadiste? İşte bu ağaçlara, Allah'tan gayesine, taşlara, tavutlara tapanlar, ibadet edenler ateşe dökülünce geriye iyisiyle kötüsüyle sadece Allah'a ibadet edenlerle ehli kitaptan geriye kalanlar kalacaktır diyordu. Allah'a ibadet edenlerle. Bir de başka ehli kitaptan geriye kalanlar kalacaktır. Sonra ne diyordu? Yahudi ve Hristiyanlar da ateşe sevk, edikleri, sevk edildikleri zaman ise geriye sadece ihlas ile ya da nifak ve riya ile Allah'a secde edenlerden başka kimse kalmayacaktır diyordu. Çünkü Yahudiler de atılıyordu, Hristiyanlar da atılıyordu. Geri, geriye kim kalıyordu? Sadece ihlas ile ibadet eden ya da nifak ile Allah'a ibadet edenler kalıyordu sadece. Bundan sonra da sak açılıyor ve gönülden Allah'a secde edenden hiç kimse kalmamak üzere Allah müminlere secde için izin veriyordur. İvayet bu şekilde. Allah'a Müslüman görünüp canını ve malını korumak ve gösteriş yapmak için secde edenler ise Allah onlardan her birinin sırt kemiklerini tek bir tabaka haline getirecek ve her secde etmek istediklerinde ensesi üzerine düşecekler diyordu. Sonuçta kardeşler bakın, bütün insanlar arasından kala kala bu iki grup kalır. Sonra münafıkların nurları söner. Ve Allah onlara müminler arasında kapısı olan bir duvar çeker ki bu duvarın iç tarafı kardeşler yani münafıkların olduğu tarafı azap dış tarafı ise yani müminlerin olduğu tarafı ise rahmettir. Böylece münafıklar ne olur helak olurlar ve geriye sadece dünyada içlerinden gelerek Allah'a secde eden müminler kalır siyah bunu söylüyor bize. Görüldüğü gibi kardeşler geride sadece namaz kılanlar kalmıştır. Bunların içinde de eksik ve kusurlu olanlar vardır ki kardeşler, onlar da temizlenip arınmak için cehenneme girerler. Sonra da ne? İşte e, şefaatle ya da merhametlilerin en merhametlisinin rahmetiyle oradan çıkarlar. Hadisi okumuştuk uzun. İşte kardeşler bu durumda hadisin baş tarafını göz ardı edip de görmezden gelip de son tarafını delil olarak ileri süren kimseye ne yapılır ancak ve ancak bu türlü insanlara şaşılır. O yüzden bakın kardeşler İbn Kayyım Rahimullah'ın da namazı terk edenlerin kafir olduğunu söyleyenlerin delillerini sayarken bu istidlali yaptığı görülüyor. Bu istidlali yaptığı görülüyor. Es-Salat e es adlı eserinde. Es-Salat ve hukmu tarikihâ eserinde. Namaz eserinde. Bu istidlali yaptığı görülüyor. Onun rahim Allah'ın e sözleri şu şekilde kardeşler. Diyor ki i̇bn Kayyım, bakın kitaptan delillere gelince diyor, kitaptan yani namazı terk eden kimsenin kafir olduğuna, kitaptan, Kur'an'dan delillere gelince diyor ki, şu ayeti söylüyor, Öyle ya Allah'a teslimiyet gösteren Müslümanlarla e, öyle ya Allah'a teslimiyet gösteren Müslümanlarla o günahkar suçluları bir tutar mıyız hiç Size ne oluyor Ne biçim hüküm veriyorsunuz O gün sak açılır ve secdeye davet edilirler fakat güç yetiremezler Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür Halbuki onlar sapa sağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı fakat yine secde etmiyorlardı. Kalem suresi 35 ile 43. Bu ayet zikrettikten sonra İbn Kayyim diyor ki: "Bu ayetlerin konuya delil olan yönü şudur. Allah Teala Müslüman olanlarla günahkar suçluları kesinlikle bir tutmayacağını bildirmiş. Bunun ne onun hikmetine ne de hükmüne yakışmayacağını ifade etmiştir. Daha sonra da Müslümanların zıddı olan günahkar suçluların hallerini zikretmiştir. Peşinden de söyle buyurmuştur. O gün sak açılır ve onlar Rablerine secde etmeye davet edilirler ancak secde etmelerine engel olunur. Dünya hayatında namaz kılan kimselerle birlikte Allah'a secde etmeyi terk etmeleri nedeniyle bir ceza olarak o anda Müslümanlarla beraber secde etmeye güç yetiremezler. Bu da onların Müslümanlar secde ettikleri zaman sırtları sığır boynuzu gibi olan kafirler ve münafıklarla beraber olduklarını göstermektedir. Sonra diyor ki eğer onlar Müslümanlardan olsaydı eğer onlar Müslümanlardan olsalardı Allah Teala Müslümanlara secde izni verdiği gibi onlara da izin verirdi. Müslümanlara secde izni verdiği gibi Onlara da izin veririz diyor. Rahimullah. Bakın kardeşler. Bunların namaz kıldıklarının, zahiri amel yaptıklarının ikinci delili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kardeşler rivayet ettiği bir hadiste. Bakın. Allah Teala'nın kullar arasında hüküm vermeyi tamamladıktan sonra cehennemden çıkacak olan son topluluğu dikkat edin. Bakın bir daha söylüyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste. Allah Teala'nın kullar arasında hüküm vermeyi tamamladıktan sonra cehennemden çıkacak olan son topluluğu meleklerin secde izlerinden tanıyacağı ifade edilmektedir. Maalesef bu çok gözden kaçırılıyor. Bakın bir daha söylüyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste. Allah Teala'nın kullar arasında hüküm vermeyi tamamladıktan sonra hüküm verme tamamlanıyor. Cehennemden çıkacak olan son topluluğu meleklerin onları secde izlerinden tanıyacağı ifade edilmiştir. Bakın Buhari ve Müslim'in kardeşler Said İbnu el Musayyeb ve Ata İbnu Yazid el Leysî'den Rivayet ettiklerine göre Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Bakın dikkat edin şimdi. Bir takım kişiler ey Allah'ın Resulü kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Sonra devam ediyor. Sonra bu hadisin devamında şöyle geçiyor. Bakın kardeşler. Nihayet Allah Teala kulları arasında hüküm vermeyi tamamlayıp da sırf ilahi rahmetiyle La ilahe illallah diyerek şahadette bulunan kimseler içinden dilediklerini cehennemden çıkarmayı irade ettiğinde meleklerine onları cehennemden çıkarmaları için emir verir. Bir daha okuyorum. Nihayet Allah-u Teala kulları arasında hüküm vermeyi tamamlayıp da sırf ilahi rahmetiyle La ilahe illallah diyerek şahadette bulunan kimseler içinden Dilediklerini cehennemden çıkarmayı irade ettiğinde yani istediğinde meleklerine onları cehennemden çıkarmaları için emir verir. Bakın devamında diyor ki rivayetin melekler de onları üzerlerindeki secde izleri sayesinde tanırlar. Zira Allah Ademoğlunun secde izlerini yani secde yerlerini yakmayı ateşe haram kılmıştır. Melekler onları yanmaktan simsiyah kesilmiş bir halde ateşten çıkarırlar. Sonra üzerlerine hayat suyu denilen bir su dökülür ve onlar selin getirdiği toprakta biten ot gibi çabucak biterler. Sonra devamen diyor ki bakın, secde izleri sayesinde tanınıp çıkarılanların içinden bir adamın yüzü, bakın, secde izleri sayesinde Tanınıp çıkarılanların içinden bir adamın yüzü ateşe dönük bir şekilde kalır. Bunun üzerine o, Ya Rabbi şu ateşin kokusu beni zehirliyor. Alevi de beni kavuruyor. Yüzümü ateşten başka tarafa çevir diyecek. Şimdi dikkat edin. Bu Bukhari'nin rivayetidir. Yine onun diğer bir rivayetinde şöyle geçmektedir. Diğer bir lafızla bu rivayet şöyle geçmektedir. Onların içinden geriye yüzü yani o secde izleri sayesinde tanınıp çıkarılanların içerisinden bir tanesinin en sonuncusunun kardeşler yüzü ateşe dönük olarak olacaktır ki o cehennemlikler içinde cennete girecek olanların en sonuncusudur diyor. Bakın bu da burayı bir daha tekrarlıyorum kardeşler. Secde izleri sayesinde tanınıp çıkarılanların içinden bir adamın yüzü ateşe dönük bir şekilde kalır. Demek ki bakın, secde izleri sayesinden, sayesinde tanınan bazı kimse, bu kimseler ateşten çıkarılıyorlar. Dikkat edin şimdi. Ateşten çıkarılıyorlar. Bunların içinden bir adam... En son çıkarılan bu adam yüzü dönük şekilde ateşe, ateşe bakmakta. Bunun üzerine o adam diyor ki, Ya Rabbi, şu ateşin kokusu beni zehirliyor. Alevi de beni yakıp kavuruyor, yüzümü ateşten başka tarafa çevir diyecek. Bakın, bu Bukhari'nin rivayetidir. Yine başka bir lafında Bukhari'deki başka bir lafızda diyor ki, Bakın, şimdi buraya dikkat edin. Secde izleri sayesinde tanınıp çıkarılanların içinden... Geride yüzü ateşe dönük olarak bir adam kalacak ki, o adam cehennemlikler içinde cennete girecek olanların en sonuncusudur. Yani cennete giren en sonuncu Müslüman da, secde izlerinden tanınan bir Müslüman. Bütün bu rivayetler maalesef, İbni Kuzeymen'in de dediği gibi, Bütün, Şeyhul İslam da bunu söylüyor, bu ümmetin başına ne gelmişse, İlmi ıslahları fık gelmekte. Zaten ilmi ıslahların fık edilmesinin en önemli faktörlerinden birisi de o ıslahın geçtiği nas'ın önünü arkasını almak ve diğer nas'larla o ıslahı anlamaktır. Maalesef bidat ehlinin yolu tamamıyla bundan uzaktır. Ve bu yolu bugün her kim izliyorsa ehli sünnetin menhecinden de inhiraf etmiştir. Bütün bu nas'ları bırakacağız. Ve sadece o lafı alacağız. Bakın bir kez daha okuyorum burayı. Ve bunu yapmak zorundayım. Maalesef anlaşılmıyor subhanallah bu kadar açık ve net şeyler var. Bütün bunlar göz ardı ediliyor. O yüzden bu kadar çok tekrarlamak zorunda kalıyorum. Bakın kardeşler. Daha da geriden alıyorum. Bukhari ve Müslim'in Said i̇bn El-Müseyyeb ve Ata i̇bn Yazid El-Leysi'den rivayet ettiklerine göre... Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir takım kişiler ey Allah'ın Resulü kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Sonra işte o Resulullah e, haber veriyor işte nasıl göreceklerini vesaire. Sonra devamında diyor ki nihayet Allah Teala kulları arasında hüküm vermeyi tamamlayıp sırf ilahi rahmetiyle la ilahe illallah diyerek şahadette bulunan kimseler içinden dilediklerini cehennemden çıkarmayı irade ettiğinde meleklerine onları cehennemden çıkarmaları için izin verir. Melekler de onları üzerlerindeki secde izleri sayesinde çıkarırlar. Zira Allah Ademoğlunun secde izlerini yani secde yerlerini yakmayı ateşe haram kılmıştır. Melekler onları yanmaktan simsiyah kesilmiş bir halde ateşten çıkarırlar. Sonra o üzerlerine hayat suyu denilen bir su dökülür ve onlar selin getirdiği toprakta biten ot gibi çabucak biterler. Secde izleri sayesinde tanınıp çıkarılanların içinden bir adamın yüzü ateşe dönük bir şekilde kalır. Bunun üzerine o, Ey, Ya Rabbi şu ateşin kokusu beni zehirliyor, alevleri de beni kavuruyor. Yüzümü ateşten başka tarafa çevir. Yine bunun başka bir lafzıyla onların içinden geride yüzü ateşe dönük olarak bir adam kalacaktır ki o cehennemlikler içinde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 Bakın kardeşler devam ediyorum. Müslüm'ün rivayeti de var. O da şu şekildedir. Diyor ki nihayet Allah Teala kulları arasında hüküm vermeyi tamamlayıp da sırf ilahi rahmetiyle dilediği cehennemlikleri oradan çıkarmayı irade ettiğinde meleklerine Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayanları cehennemden çıkarmaları için izin verir. Bunlar Allah Teala'nın kendilerine merhamet etmeyi dilediği La ilahe illallah diyen kimselerdir. Melekler onları cehennemde üzerindeki secde izleri sayesinde tanırlar. Ateş secde izleri hariç Ademoğlunun her yerini yakıp bitirir. Zira Allah Ademoğlunun secde izlerini veya Ademoğlunun secde yerlerini, izlerini yerlerini fark etmez, yakmayı ateşe haram kılmıştır. Onlar yanmaktan simsiyah kesilmiş bir halde ateşten çıkarılırlar. Sonra üzerlerine hayat suyu dökülür ve onlar, o sudan selin getirdiği toprakta biten ot gibi çabucak biterler. Sonra Allah kulları arasında hüküm vermeyi tamamlar. Onların içinden bir adamın yüzü ateşe dönük bir şekilde kalır. O cennetlikler içinde cennete girecek en son kişidir. Müslim'deki rivayet de bu şekilde kardeşler. Ravilerden Ata İbnu Yezid şöyle der kardeşler. Ebu Hureyre bu hadisi rivayet ederken Ebu Said el-Hudri de onun yanındaydı. Ve onun rivayet ettiği hadisten hiçbir şeyi reddetmiyordu. Ta ki Ebu Hureyre allah Teala bu kişiye bunların bir misli de senindir buyuracak deyince Ebu Said el-Hudri öyle değil bunlarla birlikte on misli ey Ebu Hureyre dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre ben ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün bunlar ve bir misli daha senindir buyurduğunu ezberledim dedi. Ebu Said el-Hudri de şahit ederim ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün bunlar ve bunların 10 misli daha senindir buyurduğunu ezberledim dedi. Sonra Ebu Hureyre rivayetine devam edip işte bu kişi cennetlikler arasında cennete giren en son kişidir. Müslimin Kitabul İman'daki hadis kaydırdı. Bakın, bütün bunlar bunların cehenneme girdikten sonra cennete sokulacaklarını ve bu sokulanların da zahira ameller yaptığını, özellikle de namaz kıldıklarını açık ve net şekilde göstermektedir. Hatta özellikle o cennetten cehennemden en son çıkıp cennete giren kişinin de ne? Secde edenlerden olduğunu açık ve net bir şekilde göstermektedir. Hatta bakın bu çok açıktır ama fayda babından olsun diye cehennem ehlinden olduklarına delil del delilleri gösterelim. Bunların cehennem ehli olduklarına delilleri gösterelim. Ki gösterdik ama daha ve açık ve net şekilde e söyleme babından ve fayda olsun babından söyleyelim. Bakın cehennem ehlinden olduklarına delil. Bunlar cehennem ehlinde sonra çıkarıldı bu secde edenlerin. Bakın en son kişilerin. Birincisi, nihayet Allah Teala kulları arasında hüküm vermeyi tamamlayıp da sırf ilahi rahmetiyle dilediği cehennemlikleri oradan çıkarmayı irade ettiğinde cümlesi geçmiştir. Bu da açık ve nettir. Zaten nitekim e, Cabir radıyallahu anhın rivayet ettiği ve Ahmet'in müsnedinde geçen hadiste de benzeri ifadeler geçmektedir kardeşler. Diyor ki bu rivayette, sonra Allah azze ve celle şimdi ben, ilmin ve rahmetimle cehennemden dilediklerimi çıkaracağım. Evet, cehennemden diledi dilediklerimi çıkaracağım der ve önceki şefaatçilerin çıkardıklarından kat kat daha fazlasını, fazla insanı cehennemden çıkarır. Bakın cehennemden çıkarır. Onların boyunlarına Allah'ın azatlıları diye yazılır. Sonra da cennete girerler ve orada cehennemlikler olarak isimlendirilirler. İşte kardeşler bu cehennemlikler bakın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisinde de geçtiği üzere Allah Teala'nın rahmetiyle cehennemden çıkardığı kimselerdir. Cabir hadisinde de geçtiği üzere de Allah Teala onları ilmi ve rahmeti ile çıkarmıştır. Yani bunlar herhangi bir kimsenin ile çıkmamışlardır. Ebu Hureyrenin rivayet ettiği hadiste meleklerin onları secde izleri sayesinde tanıdığını ifade etmektedir ki bu da onların namaz kılan kimseler, zahiri ameller işleyen kimseler olduklarına delildir. Bakın hatta kardeşler bunların cehennem ehli olduklarına ikinci delil. Diyoruz ki kardeşler yine buna delalet eden şeylerden biri de onların sıfatlarının ve hallerinin aynı olmasıdır. Bakın ne anlamda. Şimdi nitekim biz Müslim'de yer alan Ebu Said El Hudri hadisine baktığımızda o uzun hadis bizim hadisimiz ne geçiyordu? Diyordu ki sonra Allah Teala cehennemden bir avuç alır ve hiçbir hayır işlememiş olan kömüre dönmüş bir takım insanları cehennemden çıkarıp cennetin yolları üzerinde bulunan ve hayat nehri denen bir nehre atar. Onlar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 Yanmaktan simsiyah kesilmiş olan bir takım insanları çıkaracak. Sonra bunlar cennetin yolları üzerinde olup hayat nehri denen bir nehrin içine atılacaklar. Onlar o nehrin iki kıyısında selin getirdiği toprakta biten ot gibi çabucak biteceklerdir. Sizler o otu bazen taşın yanında bazen ağacın yanında mutlaka görmüşsünüzdür. Onlardan güneşe bakanlar yeşil gölgede olanları ise beyaz olur. Bu sıfatlar işte kardeşler. Ebu Hureyre'nin hadisinde geçen sıfatların kendisidir zaten. Ne diyordu Ebu Hureyre hadisinde? Bakın Allah Teala meleklerine Allah hiçbir şeyi ortak koşmayanları cehennemden çıkarmaları için emir verir. Bunlar Allah Teala'nın kendilerine merhamet etmeyi dilediği la ilahe illallah diyen kimselerdir. Melekler onları cehennem de üzerlerindeki secde izleri sayesinde tanırlar. Ateş secde izleri hariç Adem Ademoğlunun her yerini yakıp bitirir. Zira Allah Ademoğlunun secde izlerini yakmaya ateşe haram kılmıştır. Onlar yanmaktan simsiyah kesilmiş bir halde ateşten çıkarılırlar. Sonra üzerlerine hayat suyu dökülür ve onlar o sudan selin getirdiği toprakta biten ot gibi çabucak biterler. Hatta bakın cehennem ehlinden olduklarının üçüncü delili. Yine Bukhari'nin rivayetinde kardeşler cehennemlikler arasında cehennemden en son çıkacak kimsenin meleklerin kendilerini secde izleri sayesinde tanıdığı bu kimselerden bir kişi olduğu geçmektedir. Ne diyordu? Bunlardan geride yüzü ateşe dönük bir adam kalacak ki o cehennemlikler arasında cennete girenlerin en sonuncusudur. O şöyle niyaz edecek. Ya Rabbi yüzümü cehennemden başka tarafa çevir. İşte kardeşler, cehennemden en son çıkacak olan kişi secde ehlinden olduğuna göre bu da gösterir ki zikri geçen cehennemlikler zahir ameller işliyorlardı. Özellikle de namaz kılıyorlardı. Bunlar bu tip kimselerdi. Bu gayet açıktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve selleme ve nebiyina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmainin.